Allah ve khair al-hadi, hadi Muhammed, hamdullahi alayhi ve sallam. Ve şerl umur muhdestatı ve kıl muhdesten bid'a, ve kıl bid'a zalalet, ve sizlerle beraber yeniden tekrardan şeyhül Ve'l-Muslimin, Muhammed İbn-i pek kıymetli, pek değerli bir olan, eseri olan kitab-ı tevhidi okumak için burada bir araya toplandık, bir araya geldik. Bu değerli kitabın bundan önceki derslerimizde yaklaşık olarak dört ya da beş tane babını aldık, inceledik, şerh etmeye çalıştık. Bu baplarda da gördüğümüz üzere ve alimlerin kelamını, alimlerin sözlerini naklettiğimiz üzere müellif rahimehullah kitabın telifinde, kitabı yazmadaki ana gayesi, ana amacı, temel gayesi, müellifin ulûhiyet tevhidini taasil etmek, yerleştirmek, insanlara öğretmek, bunun aksi olan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 Allah izin verirse şerh edeceğiz. İfade ettiğimiz üzere müellif rahimahullah yaşamış olduğu çağın da problemi olan ve kıyamete dek insanlığın başındaki en büyük bela ve musibet olacak konu konuyu işlemiş kitapları risalelerinde ve peygamberlerin kendinden önce, müellifin çağından önce yaşamış alimlerin mücadele ettiği insanlığın başında bulunan en büyük tehlike olan ve peygamberlerin kavimlerine gönderildiği gaye olan, hedef olan uluhiyet tevhidi için şey ve şeytan önceki alimler mücadele etmiş. Bu tevhidi yaymak için risaleler, kitaplar telif etmişler, kaleme almışlar. Biz o alimlerin peşinden giden, o peygamberlerin ve sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet eden, onun asabının yolundan gitmeye çalışan, e, selefi salihin yoluna uyan insanlar olarak da,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 Bunun üzerinde yoğunlaşmamız gerek, bunun üzerinde çalışmamız gerek, bunun üzerinde e, ilgili ayetleri bu kitapta ve bunun dışındaki ilim ehlinin e, tanınan meşhur alimlerin yazmış olduğu kitaplarda zikredilen ayetleri, hadisleri e, iyi anlayıp idrak etmemiz, e, ezberlememiz ve davetimizde insanlara bunları ulaştırmamız gerek. Çünkü insanlar maalesef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 şikten korkma, endişe duyma bahsi olarak bize ana hatlarıyla e, bir şeylerden bahsetti. Daha sonradan La ilahe illallah şahitlik etme, şahadet etme babını zikretti. Ondan sonra Tefsirut Tevhid ve şahadeti Allah ilahillallah tevhidin ve La ilahe illallah şahitlik etmenin tefsiri, manası nedir diye bize bazı bilgiler verdi.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 sizlere alimlerin sözlerini aktarmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz, başlığımız Babun Mineşşirk Lübsül halqati vel qayti ve nahvihime Liref'il belâ'i ev def'ihi Arapçası bu şekilde Halka yani bileklik olur ya farklı bir şey olur demirden yahut diğer madenlerden ki bab içinde zikredilen hadisler bize bunun ne olduğuna anlatacak, ifade edecek. Wal hayt ip ve نحوهما ve benzer <gülüyor> şeyleri yani giyme, takma babı. insanın vücuduna demirden yahut da farklı bir madenden yuvarlak bilezik, zincir tarzı veyahut da bunun dışında herhangi bir şekilde ip ve ipe benzer şeyleri takma babı. Hangi gayeyle takma babı? Gaye ne? Amaç ne? Şeyh Bab'ta açıklıyor onu. لِرَفْعِ belai اَوْ دَفْعِهِ Ne için? Başa gelen belayı kaldırmak için yahut gelecek olan belayı önlemek için. Anladık mı? Başa gelmiş insana çökmüş olan belayı kaldırmak için Yahut gelecek olma ihtimali olan belayı önlemek, def için. Ya yani toplarsak belaları kaldırmak, musibetleri önlemek için halka ya da ip veya benzeri şeyleri giymenin şirk olduğu babu. Şirkin bir kısmından olduğu babu. Buradaki şeyhin Rahimahullah'ın kullandığı ifadeler hani söylüyoruz ya sürekli hep. Çok ince her kullandığı kelimeyi, her kullandığı harfi seçerek adeta cımbızla ayırarak bizlere ne yapıyor? Aktörüyor. Zaten müelliflerin, ilim ehlinin genelde baktığınız zaman teliflerine, kitaplarına onların başlıktan sonra anlatacakları başlıktan sonra ifade edecekleri konuları özet olarak nerede topladığını görüyorsunuz. O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 İnanıyor. İnanıp taktıysa. Bu nedir? Küçük şirktir. Küçük şirk. Yani evet, fayda ve zarar Allah'ın elinde. Faydayı ve zararı veren Allah. Allah'tır. Ancak bu muska Allah'ın izniyle ne yapar? Beni başıma gelecek olan beladan, musibetten korur. korur dediği anda bu kişinin işlemiş olduğu günah çeşidi ne oluyor? Küçük şirk, Küçük şirk oluyor.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 Çünkü sen işin başında olan bir kişiye, tevhidi anlattığın bir kişiye büyük şirki edersen, o kişi belki o şüphelerin altında, o büyük şirkinin altında ne yapabilir? Ezilebilir. Ama önce ondan küçüğü izale ettiğinde, onun kafasındaki o küçük şüphe, küçük şirkle alakalı şüpheleri kaldırdığında büyük şüpheye geçmen daha ne olur? Kolay olur. Ancak kişi bu taktığı şeylerin Vücuduna taktığı şeylerin, evine taktığı şeylerin, arabasına koyduğu şeylerin mustakillen diyor alimler. Yani başlı başına fayda ve zarar vereceğine inanıyorsa artık bu ne olmuş olur? Büyük şirk, büyük şirk olmuş olur. Yani bu tafsil çok önemli. Bazıları bu tafsili bilmiyor. Zannediyor ki her nazar boğucunu takan, her muska takan büyük şirke ne oldu? Düştü. Böyle bir şey yok. Peki bu niye şirktir?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 Hayde ve zarar Tekay yaklaştı. Tekay'ın cevabı evet. Allah-u Teala'nın sebep olarak yaratmadığı, sebep olarak etmediği bir şeyi bu kişi sebep olarak ne yapıyor? Tayin ediyor. Dikkat ederseniz burada bir ne var? Allah'ın hükmüne bir ne var? Alemet. Alemetten de öte ortaklık var. Yani bir şeyin sebep olması için ki alemler diyorlar, sebepler iki şeye, ikiye ayrılır. Şer'i sebepler bir de vakıada tecrübeyle sabit olan sebep. sebepler. Şer'i sebep Allah Teala diyor ki: "Fii shifaun Balda insanlar içinde vardır şifa vardır. Şer'i bir sebep, değil mi? Hastalıktan kurtulmaya şifa bulmaya bir sebep bal. Aynı şekilde Allah'ın yarattığı bazı neler var? Tecrübeyle sabit, insanların uyguladığı etkisi zahir olan, gözüken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 Ortak etmiştir. Alimler de diyorlar ki böylece ne olmuştur? Bu küçük şirke düşmüştür. Anladık mı şimdi? Ancak diyorsa ki bu Adnalı başlı başına, mustakil olarak başa gelecek belayı önler, gelen belayı da kaldırır. Derse bu adamın şirki oluyor arkadaşlar? Büyük. Şey. Büyük şey. Hangi konuda allah Teala'ya ortak koşmuş oldu? Yalnızca Allah'ın gücünün yettiği. Yani tevhidin hangi kısmında? Rububiyet. Rub çünkü belayı kaldırma, musibeti kaldırma, def etme, neyin özelliklerinden? Evet. Rububiyetin özelliklerinden ki Mekkeli müşrikler de zaten bunu ne yapıyorlardı? Kabul, ediyorlar. Kabul ediyorlardı. Fe ki bu fil fulki, diyor allah Teala. Onlar gemiye bindiklerinde da avullâha muhlisîn din. dini yalnızca Allah'a halis kıyarak Allah'a dua ederler, ibadet ederler. Yalvarırlar, yakanırlar. Falem meneccehum ila'l-barr onlar Allah Teala karaya çıkardığında, o dalgalardan, o afetten, o fırtınadan kurtardığında. Falem meneccehum ila'l-barr karaya çıkardığında onlarına bak, idahum yuşrikun bir defa bakarsın. Şık koşarlar. Yani e, şık koştukları nokta ne? Ferahlıkta, rahatlıkta, dardan çıktıkta ne yapıyorlar? Hemen Allah Teala'ya ortaklar koşuyorlar. Hangi konuda? Uluhiyet konusunda. Yani başka ilahlara hemen yönelip dua etmeye <gülüyor> başlıyorlar. Yani bu tarz şeylerin başlı başına fayda verdiğine inanmak, kişiyi hangi bapta şirke düşürür? <gülüyor> Büyük, şirke düşürür. <gülüyor> Büyük şirke düşürür ve <gülüyor> rububiyet konusunda şirke düşünür. Diyor ki müellif, mineşşirk şirk. Yani şirkin tümü bu bapta zikredilmeyecek. Buradaki min, âlilâ diyor ki tebidiyya. Ne demek tebidiyya? Min harf izleri? Bazısı. Bazısı yani. Şirkin bir cüzü. bir cüzü, bir parçası. Buradaki min bu manada. Yoksa şirkin tümü bu babda ne yapılmayacak? Zikredilmeyecek. Diyor ki şirk lübzul halka. Arapçada lübz kelimesi ile lebs kelimesi arasında ne var? Fark var. İkisi de lam harfi, ba harfi ve sin harfi ile yazılıyor. Hareket koymadığınız zaman ikisinin de şekli Aynen. aynı. Hareket koyduğunuz zaman, şekil değişmese de manalar birden ne yapıyor? Değişiyor. Bakın, dikkat edin nasıl okuyoruz? Babun mineşşir ki lubzul halkat. Lubz diye okuyoruz. Lubz kelimesi bizim Türkçe'de elbise olarak, giymek olarak geçen, yani bir şeyi takmak, giymek. Lebise yelbesu. Lebise Yel besul, Ne yapmak? Giymek, takmak. Lepise, yel Ne demek lepise yel besul? Giydi, giyiyor. Lums, giymek. Ayetler diyor: Allah diyor: Amanu velam yel besul imanohum, İman edenler ve imanlarına zulmü giydim yenenleri bulaştırmayanları. Ulaştırmayanlar. Niye? Çünkü ne dedi? gel yel bisu. Lebise yel besu lubus giymek. Lebise yel bisu lebs ne yapmak? Karıştırmak. Bulaştırmak, karıştırmak. Yani bunu lebs diye okumayacaksınız. Babun müneşşir ki lebsil halka dersen ne olur? Halkayı bulaştırma. Halkayı giymek olmaz. Bulaştırma olur. olur. Evet. Ama ne diyeceksin? Lubus diyeceksin. Yani Lubus ile lebs arasında böyle bir ne var? Arap öğrencileri bunu not etsin, alsın. Lebs ayrı bir şey. Lubus ayrı bir şey. İkisi de mastar. Birisi giymek, birisi karıştırmak, bulaştırmak. Dersen ki <gülüyor> Mesela latif Yel besu nazara Latif gözlüğü ne yapıyor? Giyiyor. Arapçada giymek, takmak olarak kullanılıyor. Latif, yel bisu nazara olmaz. Gözlük karıştırıyor. Olmaz. Anlamsız manavur. İşte Şeyh burada diyor ki halka. Bir daire, halka, zincir, bilezik. Vel kahit, ip, ve nahvihime. Sadece bunlarla sınırlı değil. Halkayla, iple sınırlı değil. Ve nahvihime. Evet. Ve benzeri şeyler. Biz de bilen ne dedik? Atmalı dedik. Nazar, boncuğu. Sadece bir sürü Koç boynusu. Her yerde ayrı şeyler var. Peki amaç gaye? Şimdi mesela birisi, bir, bir erkek bir demirden bir halka takar şey, bileğine, koluna. Ama gaye şeydir. Süs. Süs. Bu, ne olmaz? Şirk olmaz. olmaz. Haram olur onun hakkında. Çünkü niye? Süs, zinet kimleredir? Kadınlar. Kadınlar. Kadınlar. Yahut o kafirlerin taktığı bir de giyerek bilezik tazı böyle bir şey giyerek hem kadınlara benzemiştir hem de Kafirler. kafirlere benzemiştir. Peki ne zaman kişi bunu hangi niyetle takarsa hangi amaç ve gayeyle takarsa Şu küçük şirke ya da büyük düşmüş olur. Hemen şeyh cevabını veriyor. Belayı kaldırmak yahut gelecek musibeti önlemek için. Dikkat edin şeyhin yine buradaki tertibi sıralaması çok ilginç başa gelen bela ve onu ve gelecek olan belayı önlemek, defetmek. Normalde muska türü ve buna benzer şeyler ne için takılır? Önce gelecek musibeti engellemek için, sonra eğer başa bir şey geldiyse defetmek için. Şeyh niye bunları ters yapmış, yerini değiştirmiş? Önce musibeti kaldırmak ve gelecek olanı önlemek için demiş. Neden demiş? Çünkü diyor ki alimler, bugün insanların bulunduğu durum bunu bize ne yapıyor? Gözde. Gösteriyor. Yani insanlar bugün başlar bir musibet gelir gelmez. Geldiği anda hemen ne yapıyorlar? Bir hocaya gidip, onların hoca diye isimlendirdikleri cinci, büyücü veya cinci, büyücü olmasa da, tarikat şeyhlerinin etrafında gezen vekillere gidip, hemen çocuğum kekelemeye başladı. Bize bir ne yaz? Musteyaz. Eve hırsız girdi, hemen bir muska yani gelen musibeti ne yapmak istiyorlar? Nasıl? Kaldırmak. Ondan sonra bazıları da var ki başına musibet olmasa da aman bina yaptırdık da yıkılmasın alalım bunun temeline bir muska atalım. Belayı önleyelim. Diyor. Sonra müellif rahimahullah direkt bize burada ayeti zikrediyor. allah Teala diyor ki قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ Arkadaşlar Arapçalar gördünüz mü? manasında kullanılıyor. Tam Türkçe karşılığı. Ancak bunun bu kalıpta gelen ayetlerde çok da özgün mü? E ra'e telzi Dini yalanlayanı gördün mü? Alam tara? Nasıl faal Rabbuk bi ashabil fil? Rabb'inin fil ashabına fil ordusuna yaptığını gördün mü, görmedin mi? Yani bunlar ne? Bana haber ver. Yani onlara ne oldu? Allah sana soruyor. Diyor ki قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ Haydi bana haber verin. Bana haber verin. Neye haber verin? مَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ الله. Allah'tan gayrı Allah'la birlikte dua ettikleriniz var ya, ibadet ettikleriniz var ya, اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ دُرِّهِ O sizin dua ettikleriniz var ya, allah Teala benim hakkımda bir zarar vermek istese bana, o sizin Allah'la beraber dua ettikleriniz bu zararı benden kaldırıp defedebilir mi? Hayda haber verin. Ondan sonra devam oldu dedi ki Ev eradeni bir rahme Şayet allah Teala bir rahmet istese benim aklımda. Bir nimet, bir merhamet, hareket bahşetmeyi istese Allah-u Teala. Helhunne mumsikatun Mumsikatu, mumsikatu. Helhunne mumsikatu onlar Allah-u Teala'nın rahmetini ne mi? Tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? Engelleyemezler. Kul de ki hasbi Allah. De ki, Allah bana yeter. Her şeyde yeter. Aleyhi yetevekkelul mutevekkilun ve tevekkül edenler yalnızca ve yalnızca ona tevekkül ederler ederler. Şimdi bu ayetin arkadaşlar bize anlattığı e, fayda olarak çıkaracağımız çok konular var. Bunlardan bir tanesi bu ayetin hemen başında. Bu ayetin hemen başında Allah-u Teala diyor ki قُرْ وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ la اللّٰهِ Bu ayetin hemen başında ne bu ayetin tercümesi? tecrümesi? وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Yani bu ayette hitap aldığın kişiler var ya hani Ey Allah'tan başka dua ettikleriniz. Allah benim hakkımda bir zarar istese o sizin dua ettikleriniz ve ibadet ettikleriniz buna engel olabilir mi diye hitap ettiği insanlara Allah Teala önce ne soruyor? Yeri ve göğü. halaka Yeri ve göğü kim yarattı diye sorsan onlara ne derler? Allah. Le Allah. Derler ki onları yeri ve göğü kim yarattı? Allah yarattı, Allah yarattı derler. Ondan sonra ayetinde anılan kul efer raeytum burada "Kul'deki <gül> e fe buradaki fe atıf harfi diyorlar alimler. Atıf harfi fe, atıf harfi. Bu cümleyi bir önceki cümleye ne yapıyor? Atfediyor. ediyor. Yani ne diyor? Diyor ki eğer bu şekilde bir atıf varsa, bazı zikrediyor. Burada zikredilmeyen ama mana olarak kafada bulunan bir şey vardır, cümle vardır. Yani siz yeri ve göğü yaratan Allah olduğunu kabul ediyorsunuz. Yani rububiyeti kabul ediyorsunuz. Yaratıcı olarak Allah diyorsunuz. Sizin Allah'tan gayrı dua ettikleriniz Allah gibi bu vasıflara sahip olabilir mi? Yani onlar başa gelecek zararı defedebilir veya gelecek nimeti engelleyebilir mi? Çünkü bütün bu vasıflar Rububiyet, sıfatlarına, rububiyet sıfatına sahip olan kime ait? Allah-u Allah. Allah Teala'ya ait. Yani ayetin bu konuyla da ney var? Bir ilgisi var, bir vurgusu var. Ayetin başında onlara bunu soruyor önce. Yeri ve kim yarattı. Ona da Allah diyorlar. Sonra diyor ki hadi söyleyin, haber verin. Allah'tan başka bu gayrı dua ettikleriniz var ya, Allah benim hakkımda bir zarar istese, başıma bir musibet getirmek istese, bir bela yatsa, bunlar ona engel olabilir mi? Ya Allah benim aklımda bir rahmet, bir iyilik istese, allah Teala o, onun dışında dua ettiğiniz, ibadet ettikleriniz bunu ne yapabilir mi? Önleyebilir mi? Kul hasbiya Allah. Sadece bana Allah. Yeter. Ve al, aleyhi yetevekkelülü mütevekkilûn. Burada harf-i cel ve aleyhi ne yapmış? Öne geçirmiş cümlenin önüne. Yani. Yalnızca tevekkül edenler kime tevekkül eder? Allah'a allah tevekkül ederler. Ama biliyorsunuz ki Mekke'li müşrikler ve onun yolunda giden onun ardın onların ardında giden mukallitleri taklit edicileri onlara da sorduğunuz zaman yarı kim yarattı? Onlar da diyorlar ki Allah yarattı. Ancak ancak onlarla bir konuşmaya girdiğiniz zaman tartışmaya girdiğiniz zaman bir daha bakıyorsunuz ki onlar Allah'tan başka kendilerinden belaları def edecek kendilerinde musibetleri kaldıracak birçok insanın şeyhin, evliyanın var olduğuna ne yapmaktılar? İnanmaktalar ve bunu söyle bunu gizlememektedirler. Yani söylemekten gocunmamaktalar, sakınmamaktalar. Açık açık söylüyorlar. Benim şeyhim diyor. Yani gelecek musibeti ne var? Önler engeller. Hatta diyor sana onların dediği ifadeyle Azrail ki Azrail biliyorsunuz say hadislerde yok. Melekul meut ölüm meleği. Onlar diyor Azrail geldiği zaman şeyhinden ne yapacak senin önce? izin alacak. Ondan sonra yani ölüm musibeti bile çünkü ölüm bir musibettir insan için. Yani onu bile şeyhin ne yapıyor? Onların inancına, itikadına göre senden ne? engelleyebiliyor. Tehhir edebiliyor. Müddetini uzatabiliyor. Yağmur yağacak, sel olacak, feraket olacak. Diyor ki şehitler, evliyalar ne yapıyor depremde? Boğaz köprüsü yıkılacak. Boğaz Köprüsü'nün sütunlarını kimler tutuyor? Şehitler tutuyor, tutuyor. Yıkılmasından. Ama ayette diyor ki allah Teala senin hakkında, benim hakkında bir zarar istese, bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan gayrı, hani dua ettiniz. çünkü bu insanlar Allah'tan, Allah'la beraber bunlara da dua ediyorlar. Yetiş Abdulkadir ilan ediyor adam. Yetiş Hamza diyor. Yetiş Bedir ashabı diyor. Yetiş Uhud ashabı diyor. Yetiş Salakka'da şehitleri diyor, yetiş. Bunlar ne diyor? Küçük şirk, büyük şirk. Tabii ki bu büyük şirk. Direkt ona yetiş, ondan medet uluyor, yardım istiyor. Ama allah Teala ama allah Teala ayette de ifade ettiği üzere buyurulduğu üzere Allah diyor, benim hakkında hadi haber verin. Sizin Allah'tan gayrı ibadet ettiğiniz, dua ettikleriniz Allah benim aklımda bir zarar vermek istese, onlar bu zararı tutabilir mi? Engelleyebilir mi? Aleyküm selam Allah'ım. Mekkeli müşriklerde de Mekkeli müşriklerde de ki onların içinde açık. bugün işte deprem olduğu zaman Boğaz Köprüsü'nü Çanakkale şehitleri tuttu diyen başa sıkıştığı zaman yetiş diye bağıran insanlardaki kişilikten biraz daha neydi? Temizdi yani. Biraz daha temizdi diyebiliriz. Neye göre diyor, diyebiliyoruz? Çünkü Allah Teala diyor. Sonra da diyor size bir zarar dokunduğunda ey Mekkeliler, ey Mek size bir zarar dokunduğunda ne yaparsınız? Ona sığınırsınız. Bir musibet, bir deprem bir bela, bir afet. ثَمَّ اِذَا كَشَفَتْ دُرْرَ ankum. Bir de bakarsınız ki Allah sizin üzerinizden bu zararı keşfedip kaldırdığında, başınızdan kaldırdığında اِذَا فَرِيْكُمْ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ Bir de bakarsınız, sizin aranızdan bir grup, bir, bir topluluk Rablerine ne yaparlar hemen ortak koşarlar, şik koşarlar, başka ilahlar, kurbanlarını adadıkları, adlarına yemin ettikleri doğ ettikleri Kişileri Allah'a ne yapar? Kişileri Allah'a putları Allah'a ortak koşarlar. Yani Allah Teala'nın anlattığı Mekkeliler Allah Teala'nın anlatımıyla Kur'an-ı Kerim'deki bize bildirdiği ayetlerle onların ışığında baktığımız zaman Mekkelilerin şirki bu dönemdekilerin şirkine göre biraz daha ney? Temiz. Biraz daha temiz. Tabii bu ifadeler arkadaşlar bu ifadeler ilmi ifadelerdir. Yani bir şey bir şeye göre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 daha hafiftir dendiğinde, Mekkeli müşriklerin şirkini neye çıkarmıyorsun? Temize? Çıkarmıyorsun. Yani bunu da vurgulayalım, ifade edelim. Çünkü bazıları yanlış anlayabilir, ya bu hoca da kardeşim geldi geldi Mekkeli müşriklerin şirkeni temiz dedi. Böyle bir şey yok, anladınız mı? Olayı inşallah anlamışızdır. Tabii bu bahsettiğimiz örneklerin çoğu biraz önce, büyük şirke giren kısımdan. Muhalefin burada istediği, bize anlatmak istediği, küçük şirk, getirmiş olduğu ayet ise büyük şirkle alakalı. Bazıları bunu kabul yani edememiş veyahut da bu konuyla ilgili eleştiri yaklaştırmış şeyhe. Yani hem küçük şirki anlatmak istiyor, hem de büyük şirkle ilgili ayeti zikrediyor diyenler olmuş. Bunun cevabını alimler vermiş. Demişler ki, yani şirk asılı itibariyle küçük ya da büyük şirk, asılı itibariyle şirk kelimesi altına ne yapar? gider? Biraz sonra da göreceksiniz. <gülüyor> Sahabeden bir tanesi gelecek o ee, Bir kişinin kolunda görüyor? Bir ip görüyor. Onu kopartıp bir ayet okuyor ki bu ayet büyük şirkle alakalı ayet olmasına rağmen burada küçük şirke ne yapıyor onu? Delil olarak kullanıyor. Yani büyük şirkle ilgili gelen ayetler küçük şirkle de ne yapılabilir? Kullanılabilir. Çünkü ortak nokta ikisinin de ne olması? Şirk olması. Ki bazı ilim ehli dedik. Şeyh Hulusi'nin i̇bn gibi, Muhammed i̇bn Abdurrahim gibi bu alimler, küçük şirkin de tövbe olmadan affolunmayacağını söyleyen alimlerden. Daha önceki bahislerde söylemiştik. Hemen müellif Rahimahullah <gülüyor> İmran İbn-i Hüseyin radıyallahu anh sahabeden birisi. Bu sahabe diyor ki, Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ra'a raculen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 Ölüm anında meleklerin kendisine selam verdiği bir adam bu adam. Kendisine selam verdiği bir sahabe. Allah Resulü Aleyhisselam asam bundan. Ama buna rağmen bir hata yapmış, bir hataya düşmüş. Ki dedik ya, tevhidi bilen, muvahit olan kimse her zaman tevhid hakkında, şirk hakkında ne yapar? Şirk hakkında korkar, endişe duyar. İbrahim Aleyhisselam bile doğasında bunu buyurmuş. Rabb'im ve beni aslan. Rabb'im beni ve çoluğumu, çocuğumuz, zürriyetimi putlara tapmaktan alıkoy, uzak tut. Yani tehliği bilen, şirkin tehlikesini öğrenen amarı amarı öyle rahat rahat gezmez. Ne olacak kardeşim? Bir şey olmaz bize. Kale gibiyiz demez. Korkar. Şeytanın hilelerinden korkar. İlim ehli bahseder Nice insanlar vardı diyor. Böyle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 bakıyorsun ona bir haber geliyor veya bir şey duyuyor. Diyor ki şuradadır falan yerdedir falan yerdedir. O da ne yapmaya başlıyor? Olayı genişletmeye başlıyor. Daireyi genişletmeye başlıyor. Diyor ki ilim ehli. Sonra cinden şeytanlar bu adama gelip diyorlar ki bize bir horoz hediye. Bize bir kurban hediye. Yani henüz kesmesini bile istemiyorlar. Ondan. Ondan sonra tabi adam belli bir makama gelmiş. Adı sanı duyulmuş. Çevrede. Aleyküm selam. Selam. Çevrede. Şan şöhre sahip olmuş. E, ona da gelmiş bir miskin diyor ki evimden 15 milyon para çalındı. Şimdi Ona cevap vermeden gönderse bütün karizma yeniden çizilecek. Daha büyük şeyler, daha büyük şeyler derken bir de bakıyorsunuz ki gerçekten bu adamlar ne istiyorlar? Artık o cinler, o şeytanlar kendisine kurban kesmeyi kes kesmesini ve herhalde tavuk kesmesini, horoz kesmesini istiyorlar. Bir de bakmışsın. Adamı neye düşürmüşler? Şirkin göbeğine düşürmüşler, oturtmuşlar. Bu yüzden tevhid ehli şirkten korkmalı. Nasıl elektrik geçen yerde ne yapmıyorsun? Böyle korkuyorsun. Elini değdirmeye, kontrol kalemleri, tedbirler alıyorsun. Şık hakkında da çok uyanık olman lazım. Teakkuz halinde olman lazım. Uyanık <gülüyor> olacaksın. Ama şimdi insanlar maalesef öyle hal almış ki, öyle duruma gelmiş ki, adama diyorsun ki, senin şeyhin kitabında yazmış. Başını sıkıştığı zaman ölülerden yardım isteyin demiş ve bunu hadis olarak yazmış diyorsun. Adamın verdiği cevap çok ilginç. Diyor ki, Şeyh'im dediyse doğrudur. <gülüyor> bu yüzden şirkten korkulmalı arkadaşlar. İşte bu sahabe Allah'u anh <gülüyor> diyor ki alimler onun büyük şirke düşmesi yani bu koluna taktığı halkayı, bileziği bileziğin ona tamamen kendi başına, başlı başına fayda vereceğine inanması bir sahabe hakkında ne yapılamaz diyorlar? Düşünülemez. Bu olsa olsa sahabe bunu ne diye takmıştır? Hayır. Şimdi gelecek hadisin devamında. Küçük şirk babından bir sebep olarak hastalığını giderecek, başındaki belayı musibeti kaldıracak bir şey olarak takmıştır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sahabenin kolunda ne görüyor? Pirinçten bir halka. Ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Mahaza. Bu ne? Aleyhissalatü vesselamın menheci metodu bu. ehl Sünnet'in menheci metodu da bu. Bir insana müşrik deme konusunda... <gülüyor>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 Açık açık ağzıyla söylüyor. Yahut yaptıkları zaten onun kafir olduğunun neyi? Delili. Bu tarz niyet okumaya ne yapmakta var? Gitmekteler. Ama aleyhissalatü vesselam'a bakın. Sahabe gelmiş aleyhissalatü vesselam'a secde ediyor. Diyor ki bunu niye yaptın? Sahabe Medine'de kimleri, Mekke'de kimleri espiyonlamış orduyu, ordunun geleceğini haber veriyor. Hatıb-ı Balta'a. Diyor ki seni buna taşıyan sebep etken ney? Yani bunu niye yaptın? Hep ne var? Soru. Soru yani, öğ öğreniyor. Şimdi burada soruyor Bu sahabe diyor ki maada? Yani bu, bu bilezik ney? Diyor ki sahabe minel vahine. Minel vahine. Deminden Mine babın başlığında minin hangi manaya geldiğini söylemiştik? Bazı. Buradaki minin manası sebep. Vahine diyorlar ki erkeklerde genelde olan bu pazularında olan böyle bir zayıflık. Damarlarla alakalı, adelerlerle alakalı bir hastalık. Yani böyle felç olmuyor ama kolu zayıflıyor. Hareket etmeden zorlaşıyor. Ağrı var, sızı var. Diyor ki yani ben bu bileziği ne sebebin, hangi sebepten dolayı taktım? Ağrım. Vahineden dolayı. Ve ne demek? Zayıf düşüren. Yani kolumu zayıf düşüren bu hastalıktan dolayı, sebebiyle taktım. Peki buradaki min hangi manada kullanılmış? Sebebiyye. Evet. Min es sebebiyye. Tamam. Min es sebebiyye. Mesela Arapça diyor ki seher tu minel elem. Sehera, sehera uykusuzca kalmak demek. uykusuz kaçmak demek. Uyuyamamak demek. Gözümü uyku tutmadı demek. Neden dolayı minel elem. Acıdan dolayı acı sebebiyle. Acı sebebiyle. Yani buradaki minin manası neymiş? Evet. Sebebiye, sebep ifade ediyor. Niye taktın bunu? Diyor ki minel vahine. Neyden? Vahine'den de o vahine. Fekale aleyhissalatü vesselam ki, Onu ne yap? At. Sök at, çıkar. Fe inneha la teziduke illa vehnen Bu senin hastalığına hastalık katar. Senin kolunu zayıflatmanı zayıflatmanın ötesinde daha da bütün her şeyi de zayıflatır. فإنك لو متّ و لو متّ şayet sen diyor ölmüş olsan ve هي ve bu senin üzerinde olmuş olsa ما أفلحت أبدا hiçbir şabe sen felaha kesinlikle eremezdin, kurtuluşa eremezdin. Yani çünkü şirk küçük olsa, bundan sıyrılmadığın sürece bunun hesabını vereceksin. Ama sahabe, hani dedi de demin faziletleri anlatılan sahabe, ölüm anında meleklerin kendisine selam verdiği bir sahabe. Şayet kolunda bu takılı şekilde ölmüş olsaydı, bu halde ölmüş olsaydı, ne olmayacaktı? Ne olmayacaktı? olmayacaktı. Şimdi siz gelin bunu yastığında, boynunda, çocuğunun yatağında muska takanlara söyleyin. Evinde atmalı takanlığı, dediği gibi keçi boynuzu takanlara söyleyin. Bunların hepsi küçük şirktir. Hatta şeytan oynayıp belli bir süre sonra insanı büyük şirke düşürebilir. Şayet kişi cahilse artık ne var ya? Bu muska artık bizi koruyor. Diyecek kadar kahflete dahi insanı düşürebilir, sokabilir. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Bu hadis kim rivayet ediyor? Rahvahu Ahmet bi senedin la be'se bihi yani be'si olmayan kabul edilebilecek bir senetle İmam Ahmet ne yapmıştır diyor bu hadisi? Rivayet etmiştir diyor. İlim ehlinin birçoğu bu hadisi ne yapmış? Hasan görmüş. Bazı alimlerde var ki bu hadisi ne olarak kabul etmişler? Zayıf olarak kabul etmişler. Ancak bu konuyla ilgili birçok ne var? Deliller var. Sahih deliller, Hasan deliller var ki ilim ehli de zaten Hadis ilgili ne yapmış? İhtiraf etmiş. Yani zayıf olması üzerinde ittifak edilmiş bir konu değil. Birçok hadisçi, birçok hadisliği de bunun ne olduğunu söylüyor bu hadisin? Hasan olduğunu söylüyor. Mana itibariyle, taşıdığı mana itibariyle gelecek olan bu bapta ve baptan sonra gelecek olan baplarda zikredilen hadislerle bir araya geldiğinde zaten manası nedir? Zahin. Bazı hazili göre ise Hasan yani bu Senedi bile nedir bu hadis? Hasan'dır. Sonra müellif diğer hadisi zikrediyor. Ve lahu yani yine İmam Ahmed'in Nabi'den rivayet ettiği hadise göre, an Uqbah Amir mervuan. Uqbah ibn Amir'in merfu olarak Peygamberimizden, Allahü Vesselam'dan rivayet ettiği hadise göre, Allahü Teala şöyle buyurmuş: Men taallaka temimaten kim bir tılsım, nazarlık muska takarsa lehu. Allah onu ne yapmasın? Tamama erdirmesin. Taktığı gayeye, taktığı hedefe ulaştırmasın. Bunu görürsünüz arkadaşlar. Birçok insan vardır. Resveseden, musibetten, ne bileyim birçok şeyden kurtulmak için bunu takar. Küçük şirk niyetiyle ya da büyük şirk niyetiyle yani açıkladığımız üzere. Bakarsın ki ne o taktığı amaca ulaşabilmiştir.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 bahis, konu. Yani isimlerini bilmediğimiz cinlerin, şeytanların adını zikrederek onları çağırıp muskaya yazmış. Ya fulan, ya fulan, ya fulanca, ya falanca diye adamın üzerine koymuş. Onun şüphesi, onun vesvesesi arttıkça ne olmuş? Art. Artmış. O yüzden dikkat edin arkadaşlar, çevrenizdeki bu muska takan bu amaçlarla nazar boncuğu takan insanlara ve bunlara tebliğ edin bunlara tevhid'i anlatın. <gülüyor> aleyh sert ve selamın burada doğası var. Allah onu ne yapmasın diyor tamama. Erdirmesin. Taktığı gayeyi, taktığı hedefi yapmasın tamama. Erdirmesin. Diğer rivayette <gülüyor> men taallaqa vada'atan. diyor ki vada'a denizden çıkarılan inci. Denizlerden çıkarılan inci. Cahiliye döneminde böyle bir şey de varmış. Yani bunu böyle sebep olarak Dersin başında anladık ya, Allah'ın sebep olarak tayin etmemesine rağmen onların sebep olarak kabul ettikleri şeylerden bir tanesi de denizden çıkarılan inci. Bunu iplere dizer, boynlarına takarlar. Bunun ne olduğunu kabul ederlermiş. Nazardan korur. Nazardan korur, musibetlerden korur. Sen kabul ederlermiş. Aleyhisselatü Vesselam kim de bunu takarsa diyor فَلَا Allah ne yapmasın? Onu huzur içinde bırakmasın. ''Ved'a'' kelimesi Arapçalara ''Sukun ve Rah'a'' diyor elinler. Kendinizdeki tercümelerde herhalde yanlış Allah ter tercüme ediyormuş. ''Allah onu terk etsin'' demiş. Yanlış bir tercüme. Allah onu yapmasın? Huzur içinde bırakmasın. Rahat içinde bırakmasın. Bu hadiste <gülüyor> bazı ilim ehli tarafından zayıflansa da zayıf olarak görülse de birçok ilim ehl tarafından yine hasen, ceyyid, sahih olarak ifade edilmiştir. Bir rivayette de bir rivayette de diyor ki men taallaka temimeten kim bir muska takarsa, tılsın takarsa fakat eşfırake ne yapmıştır? Şirke Şirk koşmuştur. koşmuştur. Şirke düşmüştür. Açıkladığımız tafsir üzere desek ki muska takan adam büyük şirkemi düşmüştür, küçük şirkemi düşmüştür ne dersin Hasan? Heh. Niye takmış? Mesela şimdi moda değil mi muska? Evet. <gülüyor> diyor, adam böyle içinde bir şey biliyor. Karton var. <gülüyor> derse ki ben bunu faydayı ve zararı veren Allah olduğunu biliyorum ama başıma bir musibet gelmesin buna engel olsun sebep olarak taktım derse ne deriz? Küçük, küçük. Bu küçük şeytir. Derse ki ya bu muska beni bu nazar boncuğu benim minibüsümü kazadan koruyor derse? ederiz. deriz? şey. Sen deriz. Büyük desin şu anda. Bunu öğrendikten sonra, şüpheleriniz senin giderdikten sonra, daha da ısrar edersen müşrik bile olursun. Velibni Ebi Hatim an Huzeyfe. Huzeyfe radıyallahu an İbni Ebi Hatim'in rivayetine göre. Ennehu ra'a radulen. Bir adam görüyor. Huzeyfe. Fiyedihi hayt. Elinde bir ip var. Sarmış. Min el humma, min el humma. Buradaki min ne arkadaşlar? Min min el humma. Humma ateş, ateş hastalık. Sebep. Yani ipi neden takmış? Humma'dan dolayı, humma sebebiyle. Ne demek humma? Ateşli hastalık, Ateşli hastalık. şiddetli ateş. Şiddetli ateş. Takmış şeyi ipi. Bu zeyfede bunu görüyor hadi anh. fakat onu Nabı Uzeyfe tutuyor elinden çekip koparıyor. Yani burada davetçinin yani emri bil maruf yapanın, nehyi anil münker yapanın konumu önemli. Davetçinin davet edilen kişiyle olan konumu da önemli. Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam İmran bin Hüseyin'i gördü. Sayın gördü. Eylem müdahale etmeden biliyor ki sözüyle ne yapacak o? Onu kaldıracak. Ama sen biliyorsun annenin babanın akrabanın bir evine gitmişsin. Ya kaldırın şunu şeyi nazar boncuğunu tamam tamam kaldırız inşallah. Onu böyle geçistiriyor. Ve sen biliyorsun ki elinle alsan onu atsan ve onlar görmeden çöpe kaldırsan bir sorun olmayacak. Sen burada ne yapmalısın? Puzayefenin yaptığı gibi, Nadir yaptığı gibi tut al onu. Yok et çöpe at kır, değil mi? Ama biliyorsun ki sözünün geçtiği bir adam. Muskayı takmışsın Ya çıkar onu kardeşim. Şirktin. Senin küçük şirke ya da büyük şirkin sürükler. O da tamam deyip çıkarıyorsa onun boynundaki o muskaya elinle hemen atılma. Sözünün yeterliyse değil mi? Ama baktın ki elini alıp böyle koparıp atınca onun bir tepki vermeyeceğini biliyorsun. Bir fitne çıkmayacağını biliyorsun. Bir musibete sebep olmayacağını biliyorsun. O zaman da ne? Al onu elinle. Yok ya. Mesela çok karşılaşıyoruz. Taksilere biniyoruz. Adam taksiye cevişen koymuş. Taksiyene koymuş. Ee, nazar boncuğu koymuş. Sen burada tutup eline onu atma. Değil mi? Önce bir anlat onu. Kavga edersin belki adam. Sen nazar boncuğuna el atarsın. O da senin suratına bir yumru geçirir. Dersin, Kardeşim ne yapıyorsun? Ee, <gülüyor> Değil mi? Hakkımı sana helal etmiyorum diyenler var hocam. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hüzeyfe radıyallahu anh, bu adamın hemen ipini alıyor ve şu ayeti okuyor. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْفَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Bu ayet kimlerle demiş, kimden hakkında demiş, Mekke'ye müşriklerinin, büyük şirk koşanlığının hakkında Ne Ne diyor bu ayet? Onlar Allah'a ortak koşmadan asla iman Etmez. etmezler. Ne demek bu ayet? Onlar Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. <gülüyor>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 Bu adamı tekfir etmiyor. Bakın bu adamı müştriklemiyor. Yanlış anlamayın. Yani, şirki açıklayıcı olması adına küçük şirkle büyük şirkin ortak noktası olan şirk kelimesi ortak müşterekinden dolayı <gülüyor> bu ayeti ne yapıyor? ona okuyor. Şimdi, müellifin zikrettiği meseleleri zikredelim. Okuyalım. Evet. Ee, Kadir sesli bir şekilde oku. Bir Tekay sen oku veya Tekay'dan daki kitaptan. Tekay sen kitabı ver buraya. <gülüyor> evet. Dikkat, Dikkat çekilen konular diye ifade edin müsir. Bir. <gülüyor>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 Bir evet. de kapıların üstlerine bazen evet. bir şeyler lastiyorlar, dua Bunlar da dahil mi? Yani bunlar bir derttir. <gülüyor> Elbette bunları yani muskaliyet ile ister ayet yazsın, ister başka bir şey yazsın. Gördüğünüz şekilde yani, atabilir miyiz? Yani? Yakın. Yani bunlar ashabın... Sakınca Yani yakacaksınız bunları. Ki zaten çoğu karınca duası adıyla bilinen, Çok ne olduğu tam anlamıyla bilmediğimiz. Kimileri dükkanında şey yazmış, Efendi Hazretleri'nin yaptığı dua diye, bereket duası diye yazmış. Diyor da kimileri cüzdanında hurma çekirdeği taşıyor. Ne, ne olmuş o? Cüzdana giren para şey yapılmış diyor. Berekedermiş. Yani şöyle el içerisinde göz yapıyorlar falan. Yani bunlar çok, her gün şeytan yeni bir ne yapıyor? Üretim. Yani, model çalışmaları yüksek şeytanın. Her gün yeni bir şey çıkartıyor. Evet, tamam. Gerçekten sahabi, o şey üzerinde takılı olduğu halde ölseydi, asla felah bulmayacaktı. Sahabe felah bulmayacaktı. Şunun, kolunda o şey varken, ölse, evet. Bunun böyle olduğuna, sahabenin, muhakkak küçük şirk, en büyük günahlardan daha büyük bir kötülüktür, şeklindeki sözleri şahitlik eder. Evet, daha önceki derslerde de söylemiştik. Küçük şirk, en büyük günahlardan dahi daha büyük, kötü, alı şirk, evet. 3. bazı durumlarda cehaletin mazeret olmayabileceği. Tabi cehaletin mazeret olmayacağı konusu, cehalet konusu çok kapsamlı, tafsilli bir konu. İdim ehlinin uzunca konuştuğu bir konu. Yani burada Ebran ibn Hüseyin bu yaptığı hareketin ne olduğunun sonucunu cahil bilmiyor yani. Ama ona rağmen aleyhisselatü selam ne diyor Helah bulmazdın. Çok tehlikeli bir durum. Onun için dikkat edilmeli. Bazı konular var ki yani herkesin bildiği dinde ortaya çıkmış açık beyan şekilde bilinen şeyler. Bazı ilim diyor ki bunların cehaleti ne değildir? Özür değildir. Bazı ilim diyor ki cehalet hiçbir tevhid konularında özür değildir. Bazıları diyor ki cehalet her konuda özürdür. Bunları yeri geldiğinde inşallah biz açıklarız ama şunu söyleyelim yani cehalet özürdür. Bir mazerettir ki Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında baktığımız zaman kişilere bunu sormuş. yine yaptın? Sebebi ne? Onlardan dinledikten sonra şüpheyi kaldırmış. Bak ne diyor? Sen kolunda seni bırakmaz. Senin zayıflığına bu zayıflık katar. Hastalığına hastalık katar. Musibetine musibet katar. Ve sen kolunda bununla ölürsen felah bulmaz. Bakın açıklama var. Bir öğretme var. Şeyh Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı şeyi söylüyor. Yani adam, şirk işliyor, görüyorsun. Bu adama kalkıp, ey müşrik, ey kafir, demeyeceksin. Bu adamın şüphesi var. Değil mi? Bu adamın tutunduğu bazı zayıf uydurma yahut da sahi olup yerinde kullanılmayan delilleri var. Sakınca onu otur, anlat, şirk olduğunu öğret. Ki sonuçta yine senin yapabileceğin bir hüküm değil bu. Senin elinde olan bir şey değil. Alimlerin karar verebileceği bir mesele bu. Yani ''Ya hocam ne var yani, Şimdi biz adamın müşrik demeyecek miyiz?'' diyor bazıları. Kâfir değil mi? Hayır kardeşim, senin görevin değil bu. Allah'ın seni mükellef kılmadı, sorumluluğu kılmadı bir konuda sen ne yapamazsın? Konuşamazsın. Desem ki sana gel şu insanı ameliyat et, edebilir misin? Edemezsin. Gel şu miras taksim et. Edemezsin. Gel şu fıkhi meselenin içinden çıkamadık, biz sen çöz bakalım. Ya hocam sen çözemediysen biz nasıl çözelim? Ama küfür meselesine gelince, ya ne gerek var hocam alimlere? Bu konu açık işte zaten. Değil mi? İşte bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Cehaleti, cahil Sizler sakın ha ilim ehline müracaat etmeden, ilim ehline dönmeden bu meselelere girmeyin, bu meseleleri konuşmayın. Evet. 4. Bunları takınmak gerçekte dünyada bir fayda da temin etmez. Aksine zarar getirir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem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 6 yukarıda sayılanlardan herhangi bir şeyi takan kimsenin artık Allah'tan yardım görmek sizin taktığı şeyle baş başa bırakılacağı özellikle açıklanıyor. Yani ne diyor ki? Allah onu tamamen edilmesin, Allah onu huzur içinde bırakmasın. Bunlara Peygamber Aleyhisselam'ın neyi? Doğas. Diyelim ki bir adam gördüm, boynunda muska var. Ona bu dua okuyabilir misin? Mesela yanından geldi Mehmet. Ali, Hasan geçiyor yanından. Baktım muska var. Doğan Hasan! Allah seni söküğün içinde bırakmasın, rahat bırakmasın, senin içini tamamen erdirmesin mi dersin? Yoksa Allah bunu takana böyle yapmasın mı dersin? Nasıl yaptıktan sonra ben şimdi sor sorunun cevabı bu değil. Öyle mi dersin, böyle bilersin. Allah bunu takana Heh. dersin. Diyor ki ilim ehli, muayyen kişiye hemen karşındakine ne yapmasın? Yani bu indirgemez. indirgemezsin. Genellersin. Yani bu şekilde. Yani Ehl-i Sünnet'in görüşü bu. Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam içki içene yapmış? Lanet, lanet etmiş. Yok. Bir tane adam gördün. Ve akraban, annen, baban, kimse artık. Müslüman ama. İçki işini gördün. Dayı Allah sana lanet etsin mi dersin? Diyemezsin. Ehl-i Sünnet ve cemaate göre Yemez. Hani bir adam sürekli getiriliyor ya camiye. Hiç kişiden dolayı. Sahabelerden bir tanesi diyor. Allah diyor lanet etsin. Ne de çok getiriliyor bu adam. Peygamber aleyhisselam ne diyor ona? Dur lanet etme. Çünkü Allah ve Resulü ne bu adam? Seviyor. Seviyor. Yani Müslümanın, mu, Müslüman'a muayyen olarak şahsına adıyla Allah sana lanet etsin diyemezsin. Bu caiz. Ve ona du'a edemezsin. Bununla ilgili gelen naslara bakın, delilere bakın, hep onun ifade eder. Allah muskata kanı tamamen erdirmesin. İç lanet etsin. Gibi. Mesela başı açık kadın gördüm. Allah sana lanet etsin. diyemez. Değil mi? Evet. 7. Yine bu muska ve benzeri şeyleri takınanların şirk koşmuş oldukları ortaya konuyor. Evet. Bunlar şirktir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 Böyle beni kendimi iyi hissediyor. Dediğim gibi Kadir'in basuruma iyi diyor mesela. <gülüyor> <gülüyor> da işte bana gelecek olan musibeti engelleyecek. O zaman diyoruz ki dur bu küçük şirk. Veyahut da seni büyük şirke dahi götüreceğim. <gülüyor> Anladık Evet. 9. Huzeyfe'nin okuduğu ayet sahabenin büyük şirki konu ettiğine konu edinen ayetleri küçük şirke de hamlederek ve delil kıldıklarını gösterir. Evet Huzayfa Radya olan büyük şirk ile inmiş. konu Büyük şirk olan ayeti ne yapıyor? Küçük şirk delil getiriyor. Aynı şekilde i̇bn Abbas da Bakara suresinin 165. ayetini böyle değerlendirmiştir. Evet. 10. Göz değmesine karşı takılan nazarlıklar da şirktendirler. Evet.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 Dikkat edin müellif Rahim Allah, ona rahmet eylesin. Amin. bugünkü babda dedi ki babun mina şirk, lubsul halkati vel khayt, ip ve halka ve ona benzer şeyleri belayı defetmek ve engellemek için takılma takılması sebebiyle bunun şirk oluşu babu. Bu babda diyor ki rukye ve muskalar babı. Niye burada şirk demedi? Çünkü Rukye'nin neyi var? Şirk olmayan, caiz olan kısmı da var. İnşallah önümüzdeki hafta Rukye ve muskalarla ilgili değineceğiz. Onları açıklamaya çalışacağız. Ki bundan sonra zaten ifade ettiğimiz üzere bize küçük şirken, büyük şirken yiyecek. Bunların ne olduğunu öğretecek. Sübhaneke Allahümme ve hamdik. Aşherü en la ilahe illa en tersi. ve etubu ilayk.